<Gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Rasulina Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed Selamu Aleykum Ve Rahmatullahi Ve Berekatuhu Arkadaşlar Bu kadar alamet saydıktan sonra e, Az önce ifade ettiğimiz gibi Büyük alametlere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 bid'at ve hurafelere de değineceğiz inşallah ee, bunları bilinmesinde fayda var yani insanlar herkes kendi yanından bir alamet uyduruyor veyahut efendime söyleyeyim maalesef özellikle rafıfilerin yaptığı yani şianın yaptığı şianın yaydığı bazı haberler var biliyorsunuz onların şu an mihdisi mevcut onlar efendim bir mihdi inancı taşıyorlar ...ve hatta o kadar sapıkça bir inanç ki bu. İnşallah bunlar için ayrı özel bir ders hazırlayacağım. Şu an kıyamet alametlerini anlatıp da susmak aslında olmaz. Hatta Musa benden yine bir şey istemişti. Mesela tevessülle ilgili bir konu işlemişti. Ben yani böyle bir konuyu işleyeceğim. Ancak şu an ben muhaliflerin iddialarını da araştırıyorum. İnşallah reddiye hükmünde bir çalışma yapacağım.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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi ve bize şöyle dedi. Mâ tezâkerûn, siz ne hakkında konuşuyorsunuz diye Aleyhisselatü Vesselam sordu. Orada bulunan sahabiler, kıyameti konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. İnneha len takum hatta taruna qablaha 10 ayat Siz daha önce 10 tane alamet görmedikçe asla kıyamet kopmaz dedi ve şöyle devam etti. Lütfen sıralamaya dikkat ediniz. Fezekere'd-duhan ve'd-deccal ve'd-dabba وتلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تترد الناس إلى محشرهم şu şekilde aleyhissalatü vesselam sıralama yaptı. Gelen rivayet böyle Hüseyfe bin Hüseyfe bin Hüseyd el-Ghıfari radıyallahu anh. Duhan yani duman, Deccal, debetul Arz, Güneşin battığı yerden doğması, Meryem oğlu İsa aleyhisselamın inmesi, Yecüc ve Mecüc, birisi doğudan, birisi batıdan ve birisi de Arap yarımadasında olmak üzere, 3-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 Duhan, yani dumandan bahsetti. Sonra Deccal. Şimdi ikinci hadise bakalım. Yine Müslümin Huzeyfe bin Useyd radıyallahu anh'ten aynı hadisi başka bir lafızla şöyle rivayet ediyor. İnna sa'ate la hatta takuna aşru ayat. Hasfum bil Ve hasfum bil Ve khasfum fi ceziretil arab. Ve duhan vat dejjal vad vadabatu'l ard ve acujuj ve macuj ve tulu'u şems min magribiha ve narun tahruc min min adan muhakkak ki 10 tane alamet meydana gelmedikçe kıyamet kopmaz doğuda husuf yani yer çöküntüsü batıda husuf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 Badıru bil ahamali sette, turguş şamsi min margvha, ou duxan, ou dajal, ou dabbe, alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz buyuruyor Aleyhisselatü Vassalam. Güneşin battığı yerden doğması, duhan yani duman. Deccal, debbe, herhangi birinize mahsus olan fitne, bütün insanlara şamil olacak olan fitne. Yani hem şahsi fitne hem umumi fitne. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yine Müslüm'ün Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah Aleyhisselatü şöyle dediğini rivayet ediyor. Bâdiru bil a'mali sitte, El deccal, ve duhan ve duhan ve dabbâ, ve dabbatel ard, ve tulu'u'ş-şemsi min ve emrül âme ve alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz. Deccal, duman, debetül arz, güneşin battığı yerden doğması, bütün insanlara şamil olacak fitne, her birinize mahsus olan küçük fitne. Bu hadiste bu hadise de bir sahabeden kıyametin bazı alametlerinin sıralanması farklı iki lafızla gelmiştir. Kullanılan ev veya ya vav bağlaşlarının her ikisi de sıralama bildirmez. Dikkat ettiyseniz az önce okuduğumuz hadislerde aysat ve selam alametleri sayarken vavav yani vav ee, bağlaşını kullandı. Bir başka yerde ev yani yine ev ee, bağlaçlı kullandı. Mesela örnek verirsek ve duhân ve yani dikkat edin ve ve dicâl yani ve ve bu bir sıralama değildir. Sıralamaya işaret etmez. Yine av e, başka bir yerde av av e, duhân, av dicâl, av dabbe, av dabbe veya hasse ahadikum av amral gibi geçmesi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 رسول الله صلي الله عليه وسلم شو لدديني إيش تم إن أول ال... إن أول الآيات خروج تلوع الشمس من مغربها وخروج الدب... الدبة على الناس دوحة وأيهما ما كانت قبل صاحبتها صاحبتها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 ileride gelecektir doğrusu deccal yeryüzünde görülen olağanüstü alametlerin ilkidir yani biraz İbni Hacer İbni Kesir Rahimullah'a cevap niteliğinde olmuş yani hani demin dedik ki İbni Kesir Rahimahullah diyor ki yani Yecüc ile Mecüc onlar insandır diyor İsa Aleyhisselam'ın inmesi diyor o insandır diyor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 Büyük alametlerden ilki görülmeye başladığında diğerleri ipte dizili inci taneleri gibi ard arda dökülürler. Taberani rahimahullah, el-Evsatta Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatu vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Hurucul ayati ba'duha ala isri ba'dı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 ipte dizili incilerin birbirini takip etmesi gibi takip eder. İmam Ahmet, Abdullah bin Amr An, radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatu vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. El ayatu kharazatun manzumatun fi silk. fe'in in yuqta'is silku yetba'u ba'da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 ما قلت نقول إيسا عليه السلام ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة الحامل المتم التي لا يضر أهلها متى تفجأهم بذلادها ليلا أو نهارا إيسا عليه السلام şöyle buyuruyor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 İncileri hızlıca saçılır. İmam-ı Ahmet rahimahullah'ın bununla ilgili rivayeti vardır. Dedikten sonra inşallah bu alametlerin üzerinde duracak, bu günleri biz görür müyüz, görmez miyiz bilmiyoruz ancak ondan önce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 biz e, kıyamet alametleri, e, büyük alametler bahsine Mehdi Aleyhisselam'ın e, gönderilmesiyle devam edeceğiz. Eğer buna imkan bulursak yarın bunu yapacağız. Geç saat olsa bile saat 11'i bulabilir. Allah-u bu saatleri bulabilir. Ancak imkan varsa yaparız. Yoksa başka bir gün yaparız. Ancak Cuma günü inşallah Ebu Zer kardeşimiz ders yapacak Allah hepinizi muvaffak etsin. Ben burada sözümü noktalıyorum. E ve Allahu alem ve ala, ala ali Muhammed. Subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve ve rahmetullah ve barakatuhu.